Allahü Rabbi al Rahman al Rahim. Alhamdulillah ve Rabb al Aalim. Ve ﷺ Bir önceki dersin metnini bu metne bağlama açısından lahu linnazmiddal lalel ma'na manaya delalet eden mazım için vardır demiştik. Ne erba'tu aksamin bi erba'ti i'tibaratin dört i'tibarla dört taksim vardır demiştik. Bu dört taksim hangi i'tibarla bihasebi ahvalin terci'u ila marifetil ahkami el şer'iyeti şer'i olan ahkama rucu eden haller itibarıyla dört taksim var. Şer'i ahkamı bilmeye rucu eden haller itibarıyla dört taksim var diyor. Şimdi inşallah bunu önce bir tahtaya kısa bir şema şeklinde yazacağım. Ondan sonra da bu biraz sonra okuyacak olduğumuz ibarelerin hangi manaya geldiğini çok daha rahat anlayacağız. Allah nasip ederse. Kalem geldi mi? Molla husre gerideki dört takdimi yani النَّضْمِ الدَّعَ لَعْلَى manaya felanet eden nazım için dört taksim vardır dedi. Bu dört taksimi bugünkü dersteki ibare itibarıyla kayıtladı. Yani dört taksim derken hangi itibarla olan dört taksim diye kayıt getirdi. Bu kayıdı neden getirdiğini alayım. Şimdi bir tahtaya inşallah yazalım. Ondan sonra bu kayıt üzerinde hem ibareden hem de tahtadaki şemaya tatbik ederek uygulamasını yapalım inşallah. Allah hüsret, geride söylemiş olduğumuz ibareyi yani lahu bin نَظْمِ الدَّا arvat aksamin, manaya delalet eden nazım için dört taksim vardır demişti. Bu dört taksimi şimdi ne yapıyor? Kayıt diyor. Hangi itibarla dört taksim var? bir ahvalin tercihu ila marifetin ahkami ve şer'iyeti, şer'i olan ahkamı bilmeye rücu eden haller itibarıyla dört taksim var. Neden Mullah husre, metindeki ibareyi yani lehu erbaat aksamin ibarecini bihacebi ahval ile ahirihi ile kayıtladı? Bu kaydı neden getirmek zorunda kaldı? Şundan dolayı. Fehimmel usuliyye. Zira usulcü la yebhasu an ahvalin nazmi mutlakan. Nazmın mutlak hallerinden bahis yapmaz. Yani usulcü Bahsini mutlak nazmın mutlak halleri üzerine kurmaz. İzmiri'ye bakarsanız göreceksiniz. Diyecektir ki mutlakan kaydı hem nazmın hem de ahvalin kaydıdır. Dolayısıyla orada kullanacak olduğumuz ifade nasıl olmalı? Mutlak nazmın mutlak hallerinden bahis yapmaz. Ne demek mutlak nazım, ne demek mutlak halleri, mutlak nazmın mutlak halleri sözü karşısında mukayyet nazmın mukayyet halleri ifadesi çıkar. O da ne demektir? Bunları inşallah ibare ve şemayı birbirine mezcederek anlatmaya çalışacağız. Ben bilakis usulcü şundan bahsederim an-ahval-i aksamihi nazmın kısımlarının hallerinden bahseder. <gülüyor> Usulcü mutlak nazmın mutlak hallerinden değil belki nazmın kısımlarının hallerinden bahşeder. Nazmın kısımlarının halleri ne Nazm dediğimiz biçim şey, gerek Kur'an'ın nazmı kitasaya onu yazdık gerekse hadislerin nazmadır. Malumunuzdur ki biz şu anda hangi bahşi okuyoruz? Biz şu anda hadis Kur'an ile şünnet arasındaki müşterek bahisleri okuyoruz. Dolayısıyla burada verecek olduğumuz biz her ne kadar nazum deyince zihnimiz hemen Kur'an'a gidiyor ise de şünneti de ona tabi olarak düşünmemiz gerekir. Mişali de gerçi Kur'an nazmı üzerine vereceğiz. Ama şünnette aynıdır. O da aynı konumdadır. Demek ki usulcü mutlak nazmın mutlak hallerinden değil, belki nazmın kısımlarının hallerinden bahit yapıyor. Nazmın kısımları dediğimiz nedir? Bakınız, mesela orada nazmül Kur'an Nazımdan maksat neydi? Lafız, elhaz yani. Kur'an lafızları. Aynı şekilde şünnet lafızları. Bu Kur'an ve şünnet lafızları dediğimiz mutlak lafızlar Yani belli kısımlar ile kayıplanmamış bütün kısımları içeren usulcüyse bu kısımlara yani o nazm Kur'an'ın Kur'an'ın bütününün Elfazının veya sünnetin bütününün elfazını hangi cihetten ele alacağız? Biraz sana söyleyeceğiz. Bir önceki derste de söylediğimiz gibi 20 kısım itibarıyla ele alacak. Nasıl ki bir önceki derste demiştik gibi ki, ki burada da yazdığımız odur. Nazm-ı Kul'an dört itibarla, dört taksim ve dört taksim neticesinde oluşan yirmi kısım ile usulcu nizmül Kur'anı ve aynı şekilde hadislerin el ne yapacaktır? İnceleyecektir. Birincisi abu itibarıyla demiştim, ikincisi delalet itibarıyla, üçüncüsü istemal mütekellim itibarıyla, dördüncüsü ise bu kufu samya. Bu birinci kısmın altında taksimin altında malumunuz. Dört tane kısım vardı Has an, müşterek, bazılarına göre muevvel, molla kusreve göre cem'i münekker gelecek. İkinci taksim dediğimiz delalette bunu söylüyorum çünkü bu kısımlar üzerine konuşacağız. İkinci taksim dediğimiz delaletin de vuduh ve kafa bakımından her biri bakımından itibarıyla dörder kısmı var. Vuduh bakımından lafzın delaleti, manaya delaleti neydi? Zahir, naf, müfesser, muhkem idi. Hafa bakımından lafzın manaya delaleti yine dört kısımdı. O da hafî, müşkil, mücmel ve müteşabih idi. Bir de mütekellimin lafzın man manaya delalet eden lafzı isti'mali var dedi. i̇stimal Onun da sahtında dört kısım var demişti. Hakikat, meca, sarif, kinaye var demişti. Son olarak da sami'in yani lafzı işiten kişinin veya gören kişinin manaya vakıf olması bakımından lafzın taksimi var dedi. O da ne idi? O da dört kısım idi. Eddallü ibara, eddallü işara, eddallü delale, eddallü iftiza idi. Şimdi bu saymış olduğumuz 20 kısım nazmın kısımları dediğimiz budur. Hani burada diyor ya ahvali aqsamihi nazmun kısımlarının hallerinden bahis yapar usulcü. Nazmın kısımları dediğimiz biraz önce has diye başlayıp dal bil ile bitirdiğimiz 20 kısım bu 20 kısım mutlak nazım dediğimiz, mutlak nazım dediğimiz Kur'an'ın veya da hünnetin neşidir? Mukayyet elfazı, nazmıdır. 20 kısım neymiş? Mutlak nazım, diğer ifadeyle daha rahat anlayın. Mutlak lafzın mukayyet lafızlarıdır. Ne demek o? Siz has dediğiniz zamanda, Neyi kastediyorsunuz? Zeydün gibi bir kelimeyi kastediyorsunuz. Bir lafı kastediyorsunuz. Am dediğiniz zaman da er gibi bir lafı kastediyorsunuz. Yirmi 20 kısmın yirmisi de böyledir. Yani burada mukayyet lafız dediğimiz lafızları kastediyorsunuz. Aksam dediğimiz yani ahvalu aksamhi derken oradaki aksamdan maksat nedir? mukayyet lafızlardır. Yani 20 kısımdır. O 20 kısım dediğimiz şey nedir? Mukayyet lafızlardır. Yani Kur'an'ın mutlak elfazı içerisinde mutlak elfazına göre ona itibarla mukayyet lafızlar dediğimiz bunlardır. Bunların bir de neşi var, halleri var. O haller dediğimiz şey nedir? Orada has kelimesinin karşısına husul, ahval dediğimiz işe nedir? Hasa göre husûs, amma göre umum, müştereke göre ihtirâk, lahire göre zuhur, ilâhi. Haller dediğimizde budur. Demek ki usulcü <gülüyor> Kur'an nazmını, Kur'an'ın elfazını veya sünnetin elfazını ele alırken Hangi yönüyle ele alıyor bütün Kur'an'ın elfazını. Hangi yönüyle ele alıyor bütün şünnetin elfazını 20 kısım itibarıyla ele alıyor. Yani has mıdır? Âm mıdır? Müşterek mi Evvel midir? Zahir midir, midir? Nas mıdır? Mübeçher midir? Muhkem midir? bu cihetle ele alıyor bunlar. Mutlak lafzı mutlak halleriyle itibara almıyor usulcü. Ne demek mutlak lafzı, mutlak halleriyle itibara alma? Bu da şu demektir. Lafzın, mutlak lafzın, mutlak lafız dediğimiz zaman daha doğrusu. Sadece haf olan lafız, sadece haf, o yirmi kısım olan lafız değil, muhreb olan, mebni olan, marife olan, nekire olan, gidin de gidin. Daha birçok şeyden bahsedebilirsiniz. Muhret olan dersiniz lafız muhrettir ve onu hangi hal itibarıyla da ele alabilirsiniz? İrab hali itibarıyla ele alabilirsiniz. Metni dersiniz bina itibarıyla onu ele alabilirsiniz. Marife den dersinin tarif itibarıyla onu ne yapabilirsiniz? Ele alabilirsiniz. Nekredir dersiniz tenkir haliyle onu ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Usulcü, böyle mutlak lafzı, mutlak halleriyle inceleniyor. Ya mukayyet dediğin, yani bütün Kur'an'ın, aynı şekilde bütün hadislerin, yani sünnetin lafızlarını 20 kısmıyla ele alıyor ve o 20 kısmın halleriyle bahis yapıyor. Şurası i̇şte yapacağız? Yani Kur'an'a bakıyor, hadise bakıyor. Şölenen söz içerisinde has var mıdır? Am var mıdır? Müşterek var mıdır? Has var ise o has dediğimiz lafım dediğimiz. Dikkat edelim şimdi da. Dersin ikinci bölümünde fah, e, dersin ikinci bölümünde Fahrul İslam'ın ibaresi üzerinde yapılan bir yorum var. O yorumda. Buraya dayanmaktadır. Biz ta usul ilminin başından beri edinle-i şerriye nedir derken kitap ve sünnet diyorduk. Kitap, sünnet derken neyi kastediyoruz? Elfazını. Dolayısıyla kitap ve sünnetin elfazı nedir? Delildir. Mücerred delil ile hüküm ispat edebiliyor muyduk biz? Hayır. O delilin hükmü ispat etmesinde bir takım halleri, avarız-ı zâtiye dediğimiz şeyleri ihtimal ediyoruz, kullanıyorduk değil mi? İşte onun için burada usülcü bahis yapar mutlak nazmın mutlak ahvalinden değil, ya mukayyet dediğimiz lafızların yani hasa, ha, müşterek müebbet olan lafız, onların hepsi lafı, o lafızların hallerinden, halleri derken neyi kast ediyor? Avarlıdır, zahidyeyi kast ediyor. Yani hasta göre husus, amma göre umum, müştereke göre istirahat. Çünkü bunlardan bahis yapar. Elle ki o haller ki laha o haller için vardı ne? Me dehalun fi ifadeti tilkel aksan. Bu kısımların ispat etmesinde teşhiri olan haller. Bu kısımlar dediğimiz hangisi? Mukayyet lafı dediğimiz has lafı, am lafı, müsterek lafı ilahı bu lafıların ahkamı ispat etmesinde hallerin neşi vardı? Teşhiri vardı. Hasın hususunun, amın umumunun, müsterekin iştirakinin, zahirin zuhurunun ilahıydı. Bu ahvalin vardı? Sesiri vardı. Nerede? Ahkamı, yani fıkhi dediğimiz hükümleri ortaya koymadan. Fî ifâdeti kimkel ahtâmi el şer'î hükümleri bu kısımların, 20 kısmın ispat etmesinde... Tehciri olan nazmın kısımlarının hallerinden usulcü bahis yapar. Başka yerden bahis yapmaz. Hatirkel ahvalı bu hallehde tenhasuru, hasredilir, zapt edilir. Bir hukmelik istikrar. İstikrar tümevarun demek. Yani tek tek fertlerin incelenmesiyle, varılan sonuç itibariyle... Bu söylemiş olduğumuz kısımlar hasredilir. Kema arafte, bildiğin gibi. Demek ki geride bize bir bilgi vermişti. O bilgi üzerine buradaki ibareyi ne yapıyor, kuruyor. Geride vermiş olduğu bilgiden kastettiği Molla Kusredin, kema arafte ile kastettiği şu gerideki bizim dünkü derste ve اَدَاءَ الْمَانَا بِاللَّصِ الْجَعَارِ عَلَى كَانُونِ يَسَّدْعِي وَضْعَ الْوَاضِرِ سُمَّ دَلَالَتَهُ سُمَّ اِشْجَمَالَهُ سُمَّ فَحْمَ الْمَانَا demişti. Yani vatı' kanununa göre bir lafız ile manayı eda etme ne üzere cari olur? Bu dört yol üzere cari olur. Önce lafzın vatından, sonra delâletinden, sonra istemalinden, sonra da vukufu s-sami itibariyle olur demişti. İşte bu dört cihede baktığımız zaman da bu kısımlar nereye hasrediliyor, bap dediliyor? Fi ahvali arba'ati <gülüyor> aqsam. 4 taksimin. İbare çok kısır. Aslında muradı şu. Fi ahvali 20 kısmen hafileten min Erba'ati taksimatin demesidir. İbaranın açık şekli oldu Yani dört taksimden hasıl olan yirmi kısmın hallerine bu Kur'an'ın nazmının ve tabi ki şünnetin nazmının kısımlarının halleri hasrediliyor. Hasrediliyor. ve bu, muadıfahri İslam'ın, bu kavlısı, fi ma yargıo, ilah mafete ahkamı Şerpi. şimdi, fahri İslam'ın bir ifadesi var. o ifadedeki fi ma yargıo ilah mafete ahkamı Şerpi'deki fi mada ki fi hakkında ne var? Tartışma var. Molakuselin şöyle iyi ile Abdülaziz Bukhari'nin söylemiş olduğu farklıdır. Nitekim Abdülaziz Bukhari'ye keşful esrar sahibi Abdülaziz Bukhari'ye tabi olarak birçok de aynı ifadeyi kullanmıştır. Molla kusrem rahimahullah ondan daha farklı bir ifade kullanmıştır. Bu ihtilafın gerekçesi nedir? Bize şimdi onu anlatacağım. Ve hâza bu ne? Ahval bizim geride metnin ibarecini yani lahu lin mabtalan alel mana arba'u aqsami dediğimiz onu neyle kayıtladık ya hasbi ahvali kerjhu ila marifetil ahkam ile kayıtladık yani ahvali ile kayıtladık biz o dört taksimi aynı şekilde Fahru'l İslam da diyor ki kendi ibaresi bu aqsamun mabtalan mana arba'u Fîmâ yarcı'u ilâ marifeti ahkâm-ı şerbi. Onun da bu husustaki ibareti öyle. Yani diyor ki, nazın ve mananın dört taksimi var. Hangi itibarla dört taksimi var? Fîmâ. O şey itibarıyla ki yarcı'u. O şey rücu ediyor. Neye? İlâ marifetin ahkâm veya ilâ marifeti ahkâm-ı Şer'in ahkamını bilmeye rucu eden şey itibarıyla, o şey nedir? Ma dediğimiz şey var ya, o şey nedir? O şeyin ne olduğu konusunda Molla Kutse farklı bir şey söylüyor. Abdülaziz Bukhari ise, yani Keşbul Esrar sahibi, Abdülaziz Bukhari ise başka bir şey söylüyor. Abdülaziz Bukhari'nin söylediğine, şariflerin çoğu tabi olmuşlar, onlarda aynı şeyi söylemişler. Ne söylemişler? Önce Mullah Husrevi'nin söylediğini söylüyor, ondan sonra da Abdülaziz Bukhari ve ona tabi olan diğer şariflerin söylediğini söylüyor. Ne söylemişler? Diyor ki burada, Ve haza bu ahval, huve muradı fahri İslam. فَحْرُ الْاِسْلَامِ'ın kastetmiş olduğu ahval, Nerede kastetmiş olduğu? بِقَوْلِهِ فِي مَا يَرْبِعُوا اِلَى مَارِفَةِ اَحْكَامِ الشَّرْقِينَ Şer'in ahkamına rucu eden şeyler itibarıyla nazım ve mananın dört taksimi var diyor. Kim? فَحْرُ İslam Oradaki ma ile kast edilenler. فَحْرُ الْاِسْلَامِ'ın kastetmiş olduğu da nedir diyor mu Allah'ın Ahvaldir diyor. Önemli burası. Ahvaldir diyor. Neden? Onu tabii ki açıklayacağız. Ama önce diğer şairlerin söylemiş olduğu nedir? Onu da bir söyleyelim. La, fahrul İslam'ın maksadı şu değil. Ne değildir? Makale kâle surrâhu. Diğer şairlerin ki başı kim çekiyor? Keşful esrar sahibi Adil Aziz Buhari çekiyor. O şairlerin dediği değil. O şarihler fi ma'adki ma hakkında ne demişlerdir? Demişlerdir ki inna'u ihtirazun ama lem yetallak bhihi ma'rifetul ahkam min al-kufat wal-amtali Orada diyor ki bu şarihler diyorlar ki fi ma yarjo ila ma'rifetin ahkamdaki ma ile ahkul İslam nazmı kastediyor. En kısa ibaretçiyle bu. Yani neyi kastediyormuş? Bu itirazdır. Neden? Ammalem yetan nakdihim hariketül ahkam. Ahkamı bilmenin kendisine taalluk etmediği nazımdan itirazdır. Ahkamı bilmenin kendisine taalluk etmediği nazımdan itirazdır. Ahkamı bilmenin kendisine taalluk etmediği nazım nedir? O konuda da diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, peygamberlere ait kıssalar, onlar sadece nasihat kabilinden ahkam ortaya koyma değildir. Bir kıssalar ikincisi vel entar, daha bu meseller daha vel hiken bir takım hikmetler bunlara ahkam taaduk etmiyor işte fahrul İslam'ın nazım ve ma'na Dört taksimdir diyerek, yani yirmi kısımdır, dört taksimin altında yirmi kısımdır. Ama hangi itibarla yirmi kısımdır diyor, Oradaki mayı, Abdülaziz Bukhari ve ona tabi olan şarifler ne olarak yorumluyorlar? Ahkamı bilmenin kendisine taalluk etmediği, kıssalar, darb-ı ve hikmetler diye yorumluyorlar. Diğer bir ifadeyle nazm-ül Kur'an olarak yorumluyorlar. Yani Kur'an'ın nazmının bir kısmı olarak yorumluyorlar. Bu yorumlama doğru değildir. Ben bu konunun başında şöyle bir ifade kullandım. Yani mutlak nazım, kısımlar için ise mukayyet nazım ifadesini kullandım. Neden? Çünkü gerek Kur'an, gerekse sünnette mutlak nazım dediğimiz Kur'an'ın kendisi ve mutlak nazım gene dediğimiz sünnetin bütün hadisleri. Bunlara mutlak nazım diyoruz. Mukayyet nazım dediğimiz kısımlar da lafızlardan ibarettir diyorum. Ha nedir? Bir lafızdır. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki mutlak nazım nasıl ki şer'i delillerden biri ise mukayyet mazım dediğimiz de şer'i Şer'i delillerden biri demekle neyi kastediyorum? Usul ilminin merzu'u ne idi? Edille ve ahkam değil O zaman gerek mutlak mazım, gerekçe mukayyet mazım hangi konumdadır? Delil konumundadır. Soru usulcü şer'i ahkamı mücerred delil ile mi ispat ediyor? Hayır. Ya hem delil hem de onun avarızı, zatiyesi dediğimiz ahval ile ispat ediyor. Hâf -hâf. Şimdi fî maiyer ki maiy tutar da nazım yaparsanız ki öyle yaptı. Abdülkadiz Bukhari ve diğer şarihler onu ne yaptılar? Nazım dediler ona. Neden? Ahkamı bilmenin kendisine taluk etmediği de nazım, yani kıssalar nazım değil midir? Nazım olarak tanımladılar o maim. Ahvani ne yaptılar? Göz ardı ettiler. Yani nerede kaldılar sadece? Nazımda kaldılar. Diğer bir ifadeyle delilde kaldılar. Delilde kalmaları ise usulcünün maksadıyla örtüşmüyor. Çünkü usulcünün maksadı sadece delilde, lafızlarda, o kısımlarda kalmak değil. Ya ahvale de gitmedir. Ahval olmadan usulcü delili işlemal etmiyor zaten. Onun için burada iki tabir kullanacaktır. Kim hakkında? Abdülaziz Bukhari ve diğer şarillerin söylediği hakkında iki tabir kullanacak. Bu tabirleri bu söylemiş olduğum, vermiş olduğum bilgi üzerine bina ediyor. Yani, usulcünün maksabı üzerine bina ediyor. Usulcuya sadece denil değil, sadece lafız değil. Ya, o delille beraber, o delilin avanızı zâziyesi dediğimiz ahlak da lazımdır. Ne için? Şer'i ahkamı ispat etmesi için. Onun için diyor ki molla füsr'e, burada her ne la, Buradaki, yani Fahru'l-İslam'ın diyor ma Yergeo'yla Marifetin Ahkam'daki madan maksatları nedir? Ahval diyor. Kim diyor bunu vallaha? Peki Abdülazim Muharri ve diğer şarihler ne diyorlar? Hayır o değil. Ondan maksat, ahkamın, şer'i ahkamı ispat ediyorum cebbi şimdi. O şer'i ahkamı bilmenin kendisine taalluk etmediği Kur'an-ı Kerim'deki kıssa, darb-ı neşel ve hikmetlerle ilgili olan lafızlardır demek istiyorlar. Yani nazımdır demek istiyorlar. Nazım bir da demek istiyorlar. La maksat değildir. Ne? Ma talesurrahu. Ta Abdülaziz Bukhari'nin ve diğer şarihlerin ki onlarına tabi oldular. Onların söylediği değil. Ne demiş onlar oradaki ma hakkında? İnnehu. O ma var ya, o ma... İhtiras bilmenin nam yeterli değil. Mahremariyet, Ahkam, min ve hikam mesel ve hikmetlerden ihtiras. Fakat <gülüyor> Neden buradaki madan maksat o tarihlerin dediği değildir? Onun gerekçesine geliyor şey. İşte o gerekçe benim size biraz önce usulcünün maksadıyla ilgili olarak anlattığım üzerine bina ediliyor. Bakınız gerekçede ne diyor? لَا نَذِيهِ ت۪يهِ فِي مَا قَالَ شُرَّهِ فَحْرُ الْاِسْلَامِنْ ma مَا hakkında söylemiş oldukları bir zamir ona gidiyor. Şariflerin o ma hakkında söylemiş olduklarında vardır. Ne vardır orada? etalluda limagecbu terkuhu terki vacip olana değinme vardır yani diye bir ifadeyle değinilmemesi gereken bir konuya değinme vardır sadece bu olsa genel al ve vel ayn olabilir sadece o yok şimdi değinilmesi gerekmeyen terki vacip olan ne demek değinilmemesi gereken bir konuya değinmiştir diğer şaritler. Ne demek istiyor bununla? Şunu demek istiyor. Terki vacip ne demek? Buna değinmemediler. Neden? Çünkü bizim bahis konusu olan kısımlar, hafam diye başlayan bütün kısımlar, Kur'an'ın bir bölümüyle ilgili değil. Kıssalar, darbe meseleler, hikmetler de dahil olmak üzere bütünüyle alakalıdır. Kur'an'ın bütünüyle alakalıdır 20 kısım. Nitekim bunu değil dünkü derste lahu min ma'nitala ale mana derken manaya denalet eden mazun için vardır. Erbatu afsain derken oradaki aksan kelimesinin taksim manasında olduğunu anlatırken cemiul Kur'an يَنْقَسِمُ اِلَى الْخَاسْ وَالْعَامْ وَالْمُشْتَنَكْ وَالْمُعَوَّلْ وَالْظَاهِرْ وَالْمَاطِلَىٰهِ Bu ifadeyi kullandık. Bu ne demektir? Bu demektir ki elimizdeki usulcülerin ihtimal ettiği bu 20 kısım lafı Kur'an'ın her biri Kur'an'ın bütünüyle. Ne demek bütünüyle? Kıssalar da dahil olmak üzere. Bazı meseleler de dahil olmak üzere. dahil olmak üzere hepsiyle, hikmetler de dahil olmak üzere ve diğerleri, hepsiyle ilgilidir. Bu Dolayısıyla şarihler mahı, böyle ahkamı bilmenin taalluk etmediği, o kıssaları dışarı çıkarmak içindir, ondan ihtiraldır sözü, ne demek oluyor? Demek oluyor ki bizim bu 20 kısım dediğimiz hasan diye başlayan 20 kısım darbe mesel kısmıyla kıssalarla, hikmetlerle vatayt bunlarla alakalı değil sadece ahkamla ilgili olan nafuzlarla alakalıdır çıkıyor. Bu değinilmemesi gereken bir konu. Oldu mu? Terki vacip olana değinmiş oldular böyle deyince. Halbuki buna değinmemeliydiler. Bir dedim ya sadece terki vacip olana değinseler vel -ayn, bununla birlikte değinilmesi terk edilmemesi vacip olanı ise terk ettiler neydi o? o da ahval bakın sağ başından beri aslında vurgulamak istediğim odur o sulcunun maksabı nedir? E, sulcunun maksabını anlarsak o zaman burası yerine oturur o maksadı, husuncunun maksadı, Kur'an'ın bütününü, sünnetin bütününü, hepsini yani bütün lafızlarını 20 kısım ile inceliyorlar ama sadece 20 kısım ile değil. O 20 kısım mukayyet lafızdır demişti. Bütünü mukayyet lafız. 20 kısım mukayyet lafız. Onunla sadece onunla inceleniyorlar. Ya ahvali ile katıyorlar. Biz aslında ta bunu bu ilme başladığımız zamanda söylemiştik. Min hayti inna lahadaklan biloula diye tarif etmiş miydi? Yani o günün maksadı nedir? O ahvali ile kullar sadece delili değil, lafızlar değil. Sadece delili değil, kitapla sünneti değil. O kitapla sünnet ile birlikte o delilin avarız-ı zatiyyesi dediğimiz ahvali de ele alarak bununla fıkhi, ahkamı ortaya koyuyor usulcü. Dolayısıyla burada tutup da gerek Abdülaziz Buhari'nin diğer şarihlerin Şimadaki mahi kıssalara veyahut işte kıssalara, hikmetlere, bazı meşenlere hasredip, Ahkamı bilmek bunlara tahluk etmiyor. Maksat budur derseniz sadece nerede kalırsınız? Sadece delilde kalırsınız. Ahvale gidemezsiniz. Sadece delilde kalmak ne demektir? Sanki onlara göre o süncü ahkamı şerbiyeyi mücerrek delil ile ıspat ediyor demektir. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya Ahvali de ona katarak ispatı yapıyor. İşte şimdi bu söylemiş olduğum son bölüme de girecektir tabii ki. Zaten onunla inşallah bu dersi noktalayacağım. <gülüyor> Çünkü bu şarihlerin söylediğinde var. <gülüyor> Terk-i olana değinme var. Terk-i Kıssaların ne olması gerekiyor? Bu kısımların kapsamında kalması gerekiyor. Halbuki onlar... Fîmâdaki madan maksat budur diyerek onları konunun dışına çıkarmış oluyorlar. Yanlış yapıyorlar. Değil. O terk et terfîdîmâye bu idrak etme. Yani terk etmemele. Terk edilmemesi vacip olana da değinmeyi terk etmişlerdir. Yani ahval terk edilmemesi gereken bir şeydir. Fîmâdaki mâne şârihler böyle yorumlayınca terk edilmemesi gerekeniden de ne Terk etmişlerdir. İki kafa yapmışlardır demek istiyor bunlar. Emmelevel birincisi yani fihi etta'buz el-i maicibu demiştik. Değil mi? Terk-i olana değinme niyedir? feli Felivucudi asami taksimati fil kısas da gayriha. Bu dört taksimin kısımları dediğimiz yirmi kısım kıssalarda da var. Yani kıssalar içerisinde geçen lafızlarda has lafız yok mu? Ağım lafız yok mu? Müşterek lafız yok mu? Zahip, nas, müfeser, muhkem, hafif, müşkil, müteşavih yok mu? Hepsi var. Dolayısıyla birinci yani terkin, terki vacip olana değindiler. Ne demek istiyor? Normalde kısımların kapsamında kalması gerekeni dışarı atmaya çalıştılar demek, bu dedikleriyle. Bu yanlış oldu. Çünkü <gülüyor> kıssalarda taksimlerin o bir mi kısmı mevcuttur. Ve gayriha ve kıssaların dışında <gülüyor> bazı meşellerde ve hikmetlerde. Ve sari kimdisi yani değinilmesi terk edilmemesi vacip olana da değinmeyi terk ettiler. Yani ahvali terk ettiler diyoruz. Niye? Feli enne fizikli mucarredil aksam. Buraya dikkat ediniz. Önemli bir noktadır. Çünkü diyor, feliyemme fi'yi ve mücevvedin aksan mücerred kısımları zikretme. Mücerred kısımlar nedir? Mukayyet, lafızlardır, 20 kısım hat. Onlar lafızlardır. Yani ne demek istiyoruz? Deli Delil Deli neydi? Usul ilminin mevzuğiydi. Onun için diyor ki feliyemme fi'yi ve mücevvedin aksan mücevvedin 20 kısmı zikretmede, ahvalinden bahsetmemede Vardır tabuzen değil mi? Vardır neye? Lil mevduğun. Usul ilminin mevduğuna değil mi? Vardır. Bakınız nereye biliyoruz. Sadece usul ilminin mevduğuna değil diyor. Usul ilminin mevduğuna et illa vahkan. Yani sadece delile değil diyor. Delil dediğimiz ne? Kitap künnet? Kitap künnetler. Lafızlar, lafızlar ne? Mukayyet lafızlar usulcilere göre. Yani hâs, ha, müşterek müebbel dediğimiz lafızlar. Ama Kur'an'ın da şimdiyetin bütünüyle kalır. فَاَوْزَا ve وَهُوَى Halbuki bu mevdua değinme, فَاَوْزْ لَا يَتْف۪ي Yeterli değildir. Usulci için sadece mevdua değinme yeterli değildir. Yani sadece kısımlarda kalma yeterli değildir. Belki bu taarruzun dir araz-ı zatiye ahval onun zaten. Bilakis ne vaciptir usulcu için araz-ı zatiyeye değinmek de vaciptir. Madem ki araz elban mevzua değinme gerektiği gibi araz o mevzuun araz-ı zatiyetine değinmek de vaciptir. İşte ondan dolayı Allahu Teala فَحْرُ الْاِسْلَامِنْ فِي مَا يَرْجِعُدَكِ مَاطِنِنْا ne olarak tefsir ettiği? Ahval olarak, yani avamızı zâtiye olarak tefsir ettiği. Çok güzel. Eyvallah, neden? لَنَا نَاطِعَ فِي مَارِكَةِ اَحْكَامِ شَرْقٍ Şeriatın ahkamını bilmede fayda sağlayıcı nedir? عِلْمُ الْاُسُولِ Usul-i İlmi'dir. Evet, öyledir. Usul-i İlminin özelliği bu zaten. Ve usul ilmi ise innema yasul bihima usul ilmi sadece mevzu ile değil hem mevzu hem de mevzuun avarızı zatiyeti ile hasıl olur. Ne güzel bağladık. La bil mevzu'i fakat sadece mevzu ile değil ve la kabuza leha bazı muskalarda lehuma dikişi de olur. Vela tabuza değinme yoktur. Neye a? Avarız-ı değinme yoktur. Nerede? Şarihlerin simadaki maya nazım demelerinde. Sadece delilde kalmış oluyor o zaman. Lehumâ diyecek olursak, yani avarız-ı ve mevzu'a. Her ikisine birden değinme yoktur. Şarihlerin yaptığına göre. Sadece neye değinme vardır? Mevzu'a değinme vardır. O da olmaz. Usul ilmine uymaz. Evet. İlla sadece bizim zikrettiğimiz ile hem usul ilminin mevzuuna hem de o mevzu dediğimiz kitap, sünnet, kıyasla kıyas ki. Şu anda kitap, sünnetten vahit yaptığımız için sadece onu söylüyoruz. Ona ve onun hallerine değinme ancak bizim yaptığımız yorumla olabilir, zikrettiğimiz de olabilir. O da nedir? Fakr-ül İslam'ın himayar coğuyla ahkamdaki maya, ahval, avarız-ı zatiye manasını verirseniz olur. Başka türlü olmaz. Bunu buradan atalayayım, fıkha geçelim inşallah. Fıkırsan'da bir kısa bölüm kalmıştı, onu da okuyayım size inşallah. Munadede muhakale satışları kalmıştı, onu da okuyayım. Bugünkü dersimizi inşallah tamamlayalım. Ula bey'ul muzabene ki, muzabene satışı da haşiftir. Muzabene satışı ne demektir? Vehu huve, muzabene beyi, alışverişi şu demektir. Bey'ut be semer, dikkat ediniz ifadeye. Bey'ut semer, bey'ut temri değil yani. Bey'ut semer, semer derken bil mutelleseti, üç nokta ile. Bey'ud-semer. İki nokta olsa ne okuyacaktık onu? Bey'ud-temri okuyacaktık. Niye peki buradaki semer, temur değil de temer olması gerekiyor bu kelimenin meyve manasında? لَنَمَا لَعْقُسِ النَّحْلِ لَا نُشَمَّا تَمْرًا Çünkü hurma ağacı üzerinde olana, olana, La نُشَمَّا تَمْرًا, temir denmez. Şimdi vicim burada okuyacak mısın? Biraz atlatır mısın? Vela barbekil kanisi. Estağfurullah, doğru. Bir yarım satır kadar yere atalım. Vela yine fâsittir. Ne? Barbekil kanisi. Yani beyhu barbekil kanisi. Kanis, avcı demek. Ne diyor? Avcı. avcı. Neyi avlıyor? Balık avlıyor. Neyle? Ağ ile. Bir avcı dese ki, balık olan bir gölde, şu ağı atacağını, bir atışımla çıkacak olan balıkları sana on ytl'ye sattım, müşteri de aldım dese, bu akit fâsittir. Vela <gülüyor> câhidî yani fâsittir. Ne? Deyhu darbetül kânis demek. Alcının bir atımını satmak da ne değildir? Câhid değil, fâsittir. Ve huve mâ yafrucu minassaydî. Bidarb-i şebek. Bu nedir bu darbetül kânis? Mâ yafrucu minassaydî. Aldan çıkandır. Neyle? Bir daha bir şebek. Ağı atma ile aldan çıkan neyse onu satmak demektir. Darbetül kanif satışı. Bu fasiftir. Niye? Genel meçhulüm. Çıkacak olanın miktarı nedir? Meçhuldür. Ondan dolayı vakit fasiftir. çıkacak. <gülüyor> o artık yani var olandan bahsiz yapmıyor. İlla balık var orada. Ondan konuşuyoruz. Boş çıkarsa batıl olur. Çünkü ve la bey ul müzabeneki, müzavene satışı da facittir. Ve bu müzabeni nedir? Bey ot semer, Semar diye. Şimdi ibare, ibareyi bir okuyayım, meknin daha doğrusu, şerhe ondan sonra girelim ki bağlantı kuralım. Orada diyor ki, ve bu bey ot semer alem nakli. İlerisinde ne geliyor bu ibarenin? Alem nakli, nakil hurma ağacı demek. Hurma ağacı üzerindeki semeri. Meyveyi satmak yani yaş vurmayız satmak neye karşılık konuşacağız? Oradaki kelimeyi semer mi okuyalım? Temur mu okuyalım? Yani iki noktalıdır deyip temur, yeni okuyalım yoksa üç noktalıdır deyip semer diye mi okuyalım? Onun üzerine konuşuyor şimdi diyor ki bir mutellese 3 nokta. Yani bu. Semar kelimesidir. Yani fettekse. <gülüyor> Neden? Yine malum bu imnaklı. Çünkü hurma ağacı üzerinde olan, lakin matemran. Hurma ağacı üzerindeki hurmaya temir denmez. Yine denir rutab denir. Bismillah. Rahûz-i iley ki bizim nahleti tüsaqub aleyki rupadan gelir ya. Rutabden gelir. Yani Meryem anamız İsa Aleyhisselam'ı doğurmak üzereyken karnı aç, malumunuzdur bu itikat kitaplarında rızka nişal olarak getirilir bu ayetlerime. Rızkı anlatmak için. Yani rızık insana yaptığı yerde gelmez. İlla bir gayreti olmalı. Meryem anamız İsa Aleyhisselam'ı doğuracağı zamanda hem doğum sancısı çekiyor hem de aç. Mevla Teala onun yanında bir hurma ağacı yeşertiyor ve hurma ağacının dalları üzerinde hurmalar. Rutab dediğimiz işte odur. Hurma ağacının dalı üzerindeki rutabenceyi ya. ayet Kerime'de öyle geçiyor. Yani Mevla Teala Meryem anamıza vahy ediyor ki hurma dalını kendine çek ve salla. Üzerine yaş hurmalar dökülsün. O haldeyken bile rızkı temin etmede gayretten bahsediyor. Tabi bizim konumuz o değil. Konumuz nedir? Hurma ağacının üzerindeki hurmalara ne denir? Rutab denir. Temur denmez. Temur hurma ağacı üzerinde oya hurma durur tamamen, kurur, toplanır yere konur. İşte ona temür denir. Dolayısıyla ibarenin ilerisinde gelen alenahli kaydı hurma ağacı üzerinde olan temir dememizi engelliyor. Çünkü temir hurma ağacının üzerinde olmaz. Kuruduktan sonra kopartılmış olan hurmaya denir. Yani yerde olur. Onun için buradaki temir değil de semer okumamız gerekiyor buna. La <gülüyor> yusemmâ temran. Ben rutaben. Ona rutab denir. Biraz önce ayetini okuduk ona. Ve la yusemmâ temran. İllem mezzûdur. Temir diye adlandırılmaz. Ancak kopartılan. Neden sonra? Badel cefaf hurma ağacı üzerinde yaş halde ondan sonra kurur ondan sonra toplanır İşte o kopartılan hurmaya temur denir buna göre demek ki semer diye okuyacağız onu <gülüyor> şimdi dawai hus semer alen nahli hurma ağacı üzerindeki yaş hurmayı yerdeki kuru hurmaya tahmini olarak miktarlarını tahmin ederek satmaya beyul muzadene denir ve bu satış nedir fasiktir. Neye satma? Bir hafihi temran. O hurma ağacı üzerindeki hurmanın tahmini olan temre karşılık satma. Yani o hurmayı neye karşılık satıyoruz? Hurma ağacı üzerindeki yaş hurmayı neye karşılık satıyoruz? Tahmini olarak temre, kuru hurmaya karşılık satıyoruz. Bu fasiktir. Neden mi? Bihafihi, o yaş hurmanın miktarına karşılık. Hazren ve tahminen. Tahmini miktarına karşılık. Nece etsen miktarı? Temran, kuru hurma. Yani ağacın üzerinde yaş hurma var. Adam diyor ki, bu ağacın üzerindeki yaş hurmaları senin şu yerdeki kuru hurmalara sattın. Miktarları eşit mi? Bilinmiyor. Tahmini. Nasıl bilinecek ki? Ağacın üzerinde diğer hurmalar. Halbuki biz faiz babını okurken göreceğiz ki altı şey vardır ki bunların biri diğeriyle değiştirilirken, biri cinciyle değiştirilirken hem eşit hem peşin olma şartı vardır. Eşit olma şartı var. Hurmayı hurmayla, ister biri yaş olsun, ister diğeri kuru olsun değiştirirken ne olma şartı var? Eşit olma şartı vardır. Buğdayı buğdaya, arpayı arpaya, tuzu tuza aynı şekilde eşit olacak. Parayı paraya eşit olacak, Tabii ki aynı cinsten olursa, TL'yi TL'ye tl, -tl, -tl -e öyle olursa, onu faiz babında okuyacağız tabii ki. ''Alem nakli bi hafye'i miktarhi hazren ve takminen temra'' Niye? Neden takittir bu akit? İki gerekçe söyleyecek. Birincisi Peygamber Efendimiz Aleyhi Sallatu Vesselam'ın hadisi, diğeri akliydi. Birincisi şu, ''Li sallallahu aleyhi ve sellem alim müzabenit vel muhafaleti'' Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müzabene ve muhakale satışını yasaklamıştır. Nehi var. Fel muzabene muzabene nedir? Ma zekarna. Muzabeneyi biraz önce anlattık. O idi. Muhakkale nedir? Hadeşte 1'de muhakale geçti. Muhakkale ise vel muhakaletu bey'ul himtatifi sumbuliha başağındaki buğdayı satmaktır. Neye karşılık? Bir himtatin. Yine bir buğdaya karşılık. Ama nasıl bir buğday bu? Misdekeyli ha Tahmini olarak Başak'taki buğdayın misli olan ama Başak'ta olmayan buğdaya karşılık sattım. Yani kişi diyor ki benim tarlamda Başağmda olan buğday var. Bu buğdayı sana, senin ofisinde, ambarında olan şu kadar buğdaya karşılık sattım. Deşe ne olur bu? Açit olur. Meşeleği aslında. Ya, meyve e, hurma ağacının üzerindeki yaş hurmayı yerdeki kuru hurmaya başağındaki buğdayı yerdeki başağından çıkartılmış olan buğdaya öyle olmasa bile yine vaciptir. Bakınız ribevi mallar biraz önce söyledim. o altı çeşitli ki keyli olanların hepsi onlardandır. Bu ribevi mallar eğer cinciyle değiştiriliyorsa eşit olmak zorunluluğu var. O zaman bırakın başağındaki olan buğdayı, şurada kişinin bir yığın buğdayı olsa, bir başka kişinin de şurada bir yığın buğdayı olsa, ben desem ki bu buğdayın sahip olarak bu yığın buğdayı senin bu yığın buğdayına sattım, o da aldım dese bu olur mu? Olmaz. Niye? Eşit değiller. E belki eşittirler. İhtimalle olmaz. İlla eşit olmaları gerekiyor. Dolayısıyla vermiş olduğu misaller daha uç noktada misaller. Yoksa bunların başağından çıkartılmış da olsa geleceği. Onun için şimdi ona değinerek diyor ki eee Ben pati diye tümü bu hampta müştekileha harsan. Ve lene bu delidir demiştik. Hadis var. Bir de akli delil getiriyor. Ve lene Allah'a bir mekilin bak ölçülen bir şey. cinsinden ölçülene satıyor. Felâgeciyordu bir Böyle bir satış tahmin yoluyla caiz Eşitliği tahminle kuramazsınız. Mutlaka eşit olmasın ağzı. <gülüyor> Tıpkı yere konmuş olmaları durumunda olduğu gibi. Bırakın hurmanın ağacı, ağaçta olmasını, ağaç üzerinde olmasını. Bırakın odayın başağında olmasını. Biraz önce verdiğim misalde olduğu gibi, yere konmuş, burada bir yığın buday, burada bir yığın buday. Veya burada bir yığın yak hurma, burada bir yığın kuru hurma. Yeni toplanmış yak hurma, bir yığın kuru hurma. Bunu diğeriyle değiştiremezsiniz. Niye? Eşit olma zorunluluğu var da onun için. Diberi mantığı bunlar. وَكَذَا الْعِنَوْا بِزَّلِيبِ Yaş üzümü, kuru üzüme sapma da bunun gibi. Miktarları eşit olmak zorundadır. Yoksa akit ne olur? Fahşit olur. Hidayet. Şimdi ikinci bir bölüme giriyor. Bu ikinci bölüm, cahiliye döneminde Arapların yapmış olduğu alışveriş türü. Üç çeşit alışverişten bahsedecek. Bunların üçü de nedir? Fahşittir. Nedir onlar? Bakınız. وَلَا جَجُزُ الْبَيْءُ بِيْنْ قَعِ الْحَجَرُ Bu birincisi. وَالْمُلَعْمَشِتِ İkincisi, Üçüncü olarak da demek ki metinde almadığını şahsa anlatacak onu. Bir, Laheydizin bey olduğu ilqaihacer taş bırakma ile satış yapma caiz değildir. Ne demek ilqaihacer? Kim taş bırakıyor? Neyin üzerine bırakıyor? <gülüyor> Mineralmiş. Taş bırakma. Ne demek taş bırakarak satış yapma? Kim taşı neyin üzerine bırakıyor? Cahiliye döneminde şöyle bir uygulama vardı. Müşteri bir malı almak üzere bir mağazaya gider. Diyelim ki kumaş mağazasına geldi. Orada kumaşı bakar. incelemeye başlar. Satıcı da tabii ki gelir ilgilenir. Satıcıdır. İlgilenirken fiyatını sorar. Fiyat üzerinde bir fiyat söylerler. Diyelim ki 17 ytl dediler. Misal. On ytl, on bir hem dediler o denen itibarıyla. Bu konuşma devam ederken müşteri cebinden bir taşı çıkarıp o kumaşın üzerine koydu mu o rakam üzerinden onu satın aldı demektir. İlka-i Hacer dedikleri budur. Böyle hmm. bir uygulamaları var. Daha iki tane daha uygulama var. Onlara da girecek şimdi. İlk ay taş koymak kim tarafından? Milen müşteri, müşteri tarafından. Ne üzere taş koyuyor? alekin atil müsaheme Üzerine pazarlık yapılan o eşya ise onun üzerine taş bırakması? Bu bir. Ve mülamete değil. satışı da façikti. Mülamete dokunma demektir. neye dokunma daha? Üzerine pazarlık edilen mala. Yani o dönemde. Bir kişi bir mal için biriyle pazarlık ediyorsa konuşuyorlar fiyat üzerinde. Satı gidiyelim, yedi dedi. Ondan sonra daha pazarlık ileri sürmeden müşteri o malı tuttu. tuttu anda onu oldu. Böyle bir hakik var imiş o zaman. Bu da faşiktir. Böyle bir şey olmaz. Leha <gülüyor> müşteri tarafından eyvan. Yine müşteri tarafından. Bir üçüncüsü ki onu şerhte söylüyor demiştim. Vel munabedeti min minel bayiğin vel münabezeti atma neyi? leha üzerine pazarlık edilen malı kim tarafından atma? satıcı tarafından. Bu çok daha ağır. yani mal üzerinde satıcı ile müşteri pazarlık ediyorlar son bir rakam konuştular hala pazarlık devam ederken satıcı malı müşterinin üzerine attı mı oldu müşterine Böyle bir rakip buna da münabez ediyorlar ben <gülüyor> <gülüyor> bu da fasidin yani münabez ederken tarhiha o üzerinde pazarlık edilen silahı atması, kimin atması? Satıcının kime, neyin müşteri? Müşteriyi atması. Bunlar cahiliye döneminde olan üç çeşit satış idi. Şudur bu satışlar, özet yapıyor gene. En yeter raza, pazarlık ediyor. Arraculan iki adam, ala sil'akin bir mal yücerme. Ey yetesa ve mani, yetevaraza ne demek? Yetesa ve mani, pazarlık ediyorlar demektir. Fe izâle meseâl, müşteri, müşteri ona dokunduğu zaman, <gülüyor> Ev yahut nebed ha ileği, veya yahut o pazarlık ettikleri işin müşteriye attığı zaman kim? albay, bayır. Ev yahut o bâyi. <gülüyor> da, aleyhi, müşteri da müşteri veya müşteri o pazarlık edilen battuçelme bir taş koyduğu zaman lejimel bey bir Be lazım oluyor. Tuhaf bir şey ama oluyordu. Fena beni birinci şey birinci değil mi? Feyzadelemiş Ve tam ikinci şey muhabete, yani nebed ona atıyordu onu. Ona da münâbeze deniyor. Ve sahibi ilqaul ilka-ül hacer, müşteri o pazarlık edilen mal üzerine taş bırakmasına da ilqaul ül hacer deniyordu. Yani münâbeze, e, münâbeze, ilka-ı hacer dediğimiz cahiliye döneminde olan üç çeşit akıd idi bunlar. وَقَدْ نَهَنَّ لِجِوَ سَلَّ اللّٰهُ عَلْهُ وَالْمُنَابَزَةِ Peygamber Efendimiz Aliye vesselam mülemese ve münabeze satışlarını yasaklamıştır. Yani Cahiliye döneminde yapılan bu akitleri yasaklamıştır. Bir, iki, bu nakli delil. Şimdi bir de akli delil getiriyor. Dikkat ederseniz hep öyle yapıyor zaten. Bir de akli delil getiriyor. Ne diyor? Velan fihi talikan bil khatar. Velan fihi fi kulli vahidin minhum yani. Bu akitlerden üç akitten her birinde var. Ne var? Hadikan bil hatar. Hatardan maksat nedir? Burada bahis bahse bağlama vardır aktif. Nasıl onu da anlatıyor. Şöyle. Ey, ma bu satışlar şu konumdadır. İza sanki satıcı diyor ha. Satıcının dediği konumdadır. Ne diyor satıcı sanki bu üç satış türünde en yeter bil lemeştehu. sanki şöyle diyor. Hangi elbiseye dokunursan, kumak sattığını varsayarsan ''Hangi elbiseye dokunursan, ev <gülüyor> el-kayte aleyhi hagaran, hangi elbise üzerine taş koyarsan, ev yâhutta nebettuhû leke, hangi elbiseyi ben sana atarsam, fakat <gülüyor> bihtuhû. Onu ben sana sattım.'' İşte bu bahis. Böyle bir satışta nedir? Aklemle caiz değildir, hafâşiddir. <gülüyor> <gülüyor> ''Önünde iki tane elbise var. Satıcının diyor ki bu ikisi elbişeden birini sana şu kadar paraya sattın. Fâşittir var. Niye? Müşteri oradaki iki kumaştan kaliteli olanı almak isteyecektir. Satıcı ise kaliteli olmayanı vermek isteyecektir. Bu münazadır. Kullu ki hâlekin hâbihi sıfetuhatem ne Bunu geride söylemiştik. Her bilinmezdik ki tarafların münakaşaya götürüyorsa o akdin cevazını engeller. Buradaki de öyledir diyor. Ancak rica edilmediğin satılan malik içinden biri hangisi o bellidir. Ondan dolayı faşiyet. Ancak müşteri diyecek olsa ki ala müşteri kendisi muhayerim diyor. En yakudu en yahu marka. Müşteri gelip deşek ikisinden dileğini alma konusunda muhayer olarak bu aklı yapacak olsa olur. Hatta üç tane olsalar da olur. Üçten yukarısında fetva yok. O daha ileriki bahislerde gelecek demek Yani satıcının önünde iki tane kumaş var. Müşteri diyor ki bu iki kumaştan biri hangisi olursa olsun tercih etme hakkı bende kalarak satın aldım. Satıcı da sattım derse bu satış çağrı. Oldu mu? Yani müşteri tarafında kalırsa bu buna da muhayyellik diyoruz kişinden tercih ettiğini alacak. Böyle olursa o zaman ne olur? Cazel Bey'u kıyaten değil ha. İştehsan encardı. Çünkü satıcı iki maldan hangisini çıkarsa çıksın, yeter ki biri satılsın o paraya diye düşünmektedir. Burada önemli olan zaten kimdir? Satıcıdır. Münazayı sorunu çıkaracak olan da odur zaten. Ama biz muhayielli müşteri tarafına bıraktığımız zamanda satıcı da sattım neydi bu sorun ortadan kalkmış oluyor. İştehsanın vekili olur. Peki Hidayet. Berhamdülillahı mabnale. وانا خيرا طارملان